Evimde televizyonu açıp Kur'an-ı Kerim'i dinliyorum. Bazen ansızın komşum geliyor. Rahatsız olmasın diye televizyonu kapatmak durumunda kalıyorum. Komşum geldikten sonra Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye devam mı etmeliyim? Yoksa televizyonu kapatmadan önce yapmam gereken herhangi bir şey var mı? Bu konuda hocam ne tavsiye eder? Şimdi komşumuz bizi ziyarete gelmiş, bizimle muhabbet etmek istiyor ise onun bir hakkı vardır. Dolayısıyla o anda muhabbet etmek istiyor ise zihni ve kendisini sohbet etmek, dertlerini paylaşmak, sıkıntılarını anlatmak veya istişare etmek gibi amaçlarla gelmiş ise o zaman onun hakkına riayet edip Kur'an-ı Kerim'i kapatıp onunla sohbet etmesi ve ilgilenmesi ahlaken edeben doğru olandır. Evet. Ama beraber Kur'an dinleyelim ve... Okuyuşları da birlikte müzakir edelim. Şurası şöyle mi, böyle mi? Bunu bir ders olarak yapalım diyorsa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i devam ettirmeleri ve dinlemeleri daha uygun olur. Ama evet. sohbet edecekler ise Kur'an okunduğu vakitte edep neyi gerektirir? İslam ahlak ve edebi televizyondan dahi olsa onu dinlemeyi gerektirir. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? "Ve izâ kürü'el Kur'an festimî'û lehû ve anṣitû." Kur'an okunduğu vakitte onu canu gönülden can kulayla dinleyin ve susun diyor. E, evde de ikiniz olduğunuza göre iki hanımefendi var. Başka dinleyen olmadığına göre madem dinlenilmeyecek sohbet edilecekse o zaman kapatalım. Kapatmak en doğru olacak. Peki olanıdır. kapatırken ayeti kerimenin bitmesini beklememiz gerekiyor mu? çünkü canlı bir okunuş olmadığından dolayı kapatır. Niye biz kapattığımız vakitte o zaten okuma devam ediyor. Biz sadece aletimizi kapatmış oluruz. Evet.